Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili akra dinleyicilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere mesut ve bahtiyar olarak ulaşmayı nasip eylesin cümlenize. Geçen hafta bir önceki konuşmamda uzun bir hadisi şerife başlamıştım. Enes e, radıyallahu aleyhi ve rivayet edilen bir hadisi şerife. O bir noktada e, efendim kalmıştı. Hadisi şerifi bu hafta tamamlamak istiyorum. Tabi baş tarafında kısaca söylemek suretiyle. O hadisi şerifte peygamber efendimiz buyuruyordu ki Ya eyyühennaz Ey insanlar Kennel mevte fiha ala gayrına kütübe Kütüb Sanki ölüm bu dünyada Bizden başkasına yazılmış ve ki emnel Hakka fiha ala gayrına vjbe, sanki hak burada bu dünyada bizden başkasına vacip olmuş ve ki enlema minel mineralmeta ankalilin ileine raje un, sanki ölülerimizi biz uğurluyoruz e, kabristana. az bir zaman sonra geriye döneceklermiş gibi bir eda ile uğurluyoruz büyütüm ecdesüm evleri ...kabirleri sanki evlermiş gibi düşünüyoruz... ...ve ne'külü türasehum... ...miraslarını yürür... ...ke enna muhalledüne min ba'dihim... ...sanıyoruz ki biz onlardan sonra... ...dünyada ebedi kalacakmışız... ...hanuti böyle değil... ...ölüm bize de yazılmıştır... efendim ...ve Allah bir takım ödevleri... ...bizim boynumuza yüklemiştir... ...dini vazifelerimiz var... ...vacipler, farzlar var... ...onları yapmamız gerekir... Ölüleri böyle gafil uğurlamamalıyız. Efendim onlar bir gittiler bir daha ölümden sonra geriye gelmek yok. Efendim dünyaya dönüş yok. Bitmiş oluyor hayatları. Efendim biz onlardan sonra ebedi kalacak değiliz. Biz de öleceğiz. Fetuvâ limen şagalehu aybuhu an aybi gayrihi O halde e, ne mutlu kendisinin aybıyla meşgul olması onun başkalarının aybına göz dikip onlarla meşgul olmasından onu alıkoyan kimseye ne mutlu. Yani buradan anlıyoruz ki kendi ayıplarımızla meşgul olacağız. Buraya kadar geçtiğimiz efendim konuşmamızda anlatmıştık. Hadis-i şerifi tamamlayalım diye devam ediyoruz. Tuğba limen zelle nefsihi min gayrı men kasatın ve tavada allillahi min gayrı meskenetin ve enfaka malen cema'ahu min gayri masiye. Yine devam ederek Efendimiz çok ibret alacağımız sözler ifade buyuruyor. Ne mutlu yine tuğba, ne mutlu manasına, ne hoş, ne iyi, ne mutlu manasına. Tuğba limen zelle fî min gayrı men Kendisinde bir noksanlık bir kusur olmadığı halde kendi nefsinde kendini efendim böyle küçük e, küçülten nefsini horlayara ne mutlu efendim. Ve tevâdâ lillâhi min gayri meskenetîn. Miskinlik Efendim durumuna düşmeden öyle bir durumu olmadan mütevazı olan Allah için tevazı gösterene ne mutlu ve enfakam malen ahu ve toplamış olduğu kazanmış ve kesfedmiş olduğu maldan mındayır masiyatin günaha bil hayıra malını infak eden harcuyene ne mutlu diye üç hususu yine ne mutlu böyle yapanlara diye sayıyor şimdi bunların üzerinde. Biraz duralım ve hadisin devamına ondan sonra geçelim. Ne mutlu kendi nefsinde, kendi kendine bir noksanlık olmadan halde kendi nefsini horlayan efendim aşağı görene. Şimdi biliyorsunuz insanoğlunun bizim dinimizin bildirdiğine göre, ayetlerin, hadis-i şeriflerin bildirdiğine göre, ayet-i kerimelerde de açıklanıyor. İnsanın nefsi var. Bu nefsi terbiye etmek lazım, yola getirmek lazım. Yola gelmezse insanın nefsi olmadık isteklerle, arzularla, heveslerle, ihtiraslarla insanı e, o işleri yapmak için hudut tanımadan günahlara bulaştırır, bulaşacak şekilde hareket ettirir. Çünkü insanın nefsi içinde kuvvetli duygular verir insana, istekler verir, itmeler, dürtmeler verir ve insan nefsine uyduğu zaman hevayi nefsine uyduğu zaman günahlara dalar. Allah'ın sevmediği yapmaması gereken başka insanların zararına, kendisinin dünyasına ve ahiretine zararına olan işleri yapar. Binaenaleyh bu nefsi biraz e, horlamak lazım yani alçaltmak lazım yani buna baskı yapmak lazım pek ona efendim güler yüz göstermek doğru değil. Onun karşısında efendim biraz kaşları çatmak gerekiyor. Tabi Nefse bu şey yapılacak, bu muamele yapılacak, tek yüz verilmeyecek ki şımarıp da insanı günahlara efendim teşvik etmesin. O yolda vesvese vermesin diye. Ama min ben men kasatın. Yani kişinin kendisinde bir noksanlık olmadığı halde nefsini horlaması. Yani insanın nefsi alçak olur. Alçak bir kişi olur. Kötü huylu olur. Zaten noksanlığı, alçaklığı vardır. Kendisi hor bir kişidir ama kendisi hor olmadığı halde kişinin nefsine horlaması lazım. Yani nefsine kaş çatması lazım. Ona yüz vermemesi lazım. Aşağılaması lazım. Sözüne itibar etmemesi lazım. Arzusuna uymaması lazım. Arzularını kontrol etmesi lazım. Dikkatli bir şekilde isteklerini vermesi lazım. Tamam karnım acıktı diyor. Verelim. Madem acıkmış birazcık yemek verelim. Uykum geldi diyor. Tamam uyusun. Efendim, evlenmek istiyorum diyor. Tamam evlensin nikahla. Ama zinaya kaçmasın, hırsızlığa kaçmasın, oburluğa kaçmasın, efendim, çok uyuyup tembelliğe kaçmasın, yani isteklerinde aşırılığa düşmesin diye onu biraz efendim böyle hizaya getirecek sert bir terbiye uygulamak ve her dediğini yapmamak hususunda kuvvetli olmak lazım. İnsanın kendisinin hareketlerine aklı ve dini, daha doğrusu diniyle terbiye olmuş olan aklı ve iradesi hakim olmalı. Nefsi hakim olmamalı. Nefsi hakim oldu mu? Frensiz bir arabaya binmiş, efendim gaza basılmış, gazı kesmek mümkün olmuyor, fren yapmak mümkün olmuyor, dümen yok. Tabii böyle bir araç nereye gider? Ya bir uçurma gider, ya bir kaza yapar, bir yere çarpar, duvara çarpar, insanları ezer. İnsanın nefsi de frensiz böyle çalıştığı zaman böyle bir araca benzer. Onun için onu frenlemek lazım. efendim, Dümenle yönlendirmek lazım. Hayırlı tarafa çevirmek lazım. Bu bir. Ne mutlu böyle nefsini horlayıp, her arzusunu yerine getirmeyip, onu azarlayıp da kendisi aslında bir noksanlık sahibi olmadığı halde nefsine muhalefet ederek böyle güzel şeyleri yapan, nefsinin istediği çirkin şeyleri yapmayan insana ve böylece nefsini hor tutan ithaf altında, baskı altında tutan insanı ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Tabi tasavvufun aslı esası da işte bu emirler doğrultusunda insanın nefsi emmaresine hakim olması, onu terbiye etmesidir, ıslah etmeye çalışmasıdır. Bu arada onu hatırlatıyoruz. Bu bir. İkincisi ve teva'da allillahi min gayri meskenetin. Yani kendisinde herhangi bir miskinlik hali, efendim yani asil olmayan efendim böyle bir durum olmadığı halde Allah rızası için efendim böyle tevazu gösterene ne mutlu diyor. Bu da lazım. İnsan ne kadar efendim itibarlı kimse olsa, soylu kimse olsa, zengin kimse olsa, alim kimse olsa tabi bu gibi kimselere herkes itibar ediyor. Devletlik, şevketli kimse olsa efendim padişah olsa, başkan olsa vezir olsa, paşa olsa diyelim tabi bu gibi insanlara da tevazu lazım. Kibir, Allah'ın sevmediği bir huy. Firavun kebir göstermiş. Nemrut efendim, e, hakeza kibir göstermiş. Allah onları büyük cezalarla cezalandırmış. Kibirli insanın kibrini mutlaka cezalandırıyor ve kalbinde zerre kadar kibir olan insan, efendim cennete girmeyecek diye bildiriliyor. İnsanın haddini bilmesi lazım. Allah rızası için mütevazı olması lazım. Öteki insanlar da onun gibi bir insandır. Herkesin Eşittir Allah indinde durumu. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur malından dolayı, mevkinden, makamından dolayı Allah yanında bir üstün derecesi yoktur. Üstünlük takvadadır, ibadettedir, duygulardadır, samimiyettedir. Efendim, halis, muhlis bir kul olmasındadır. Binaenelik insan mevki makam sahibi de olsa, servet sahibi de olsa mütevazı olacak Allah rızası için. Yani kendisi miskin olmadığı halde itibarsız bir kimse olmadığı halde tevazu gösterecek. Bu bir de şu manaya anlaşılabilir. Ve tava da Allah'a mündeyir meskenetin yani tevazu yapacak ama insan böyle artık kendisini de çok aşırı tevazu yaparak böyle ezilmeyecek gibi bir manada anlaşılabilir. Tevazuun da bir ölçüsü var. İnsanın tabii o ölçüye riayet etmesi gerekiyor diye o manaya da işaret olabilir. Bu ifade. Ve enfaka malen cema'ahu ingayri masiyetin. Ve toplayıp kazanmış olduğu, çalışıp, kesbetmiş, helal yoldan kazanmış olduğu malı da günaha sarf etmeyen insana ne mutlu diyor. Evet. Hepimiz çalışıyoruz. Bir para kazanıyoruz. Burada bizim en çok dikkat edeceğimiz husus, acaba kazancımız Allah'ın rızasına uygun, helal bir kazanç mı? Kazancımız temiz, tıyıp bir kazanç mı? Bunu çok Dikkatli bir şekilde efendim, incelemeliyiz ve mutlaka kazancımızın helal olmasına e, ulaşmalıyız. Bu çok gerekli çünkü haram lokma insanın boğazından geçti mi, harama insan bulaştı mı, onun temizlenmesi ancak cehennemde cezayı çekerek yanarak oluyor. Yani mutlaka insan cehenneme düşüyor haramı yediği zaman. Binaenaleyh Ebu Bekir Sıddık Efendimiz böyle bir günahlı yerden gelen bir tabak yiyeceği biraz tadına bakmış yemiş. Sonra yerinin, geliş yerinin haram olduğunu, günah olduğunu e, tahkik edip anlayınca parmağını boğazına sokup gıcıklayarak çıkartmış, kusmuş ve böyle söylemiş. Yani haramla hasıl olan tene cehennem ateşi yakışır, onun için çıkarttım, kustum diye söylemiş. Haram yememeye çok dikkat etmek lazım. Efendim e, takva yolunda da tasavvuf yolunda da kazancın helal olması ana şarttır. Evli Allah büyüklerimizin hayatlarını okuduğumuz zaman görüyoruz ki, görüyoruz ki onlar haram lokma yemiyorlar. Bir, bir de haram lokma yeme teşebbüs ettiği zaman da engel olunuyor, maniler çıkıyor, yapamıyorlar bu işi, ellerinden düşüyor vesaire. Yani Allah sevdiği kula haramı da yedirtmemek için, onun bilmeden böyle yiyecek gibi olduğu zaman da mani oluyor diye rivayetler vardır. Yani helalinden bir kuru lokma ekmek, efendim haramla bulaşmış olan kaymaklı efendim böyle kebaplı ziyafetten daha tabii e, iyidir diye düşünmüşler. Kuru ekmeğe razı olmuşlar, harama bulaşmama çok dikkat etmişler. Mallarının helal olmasına gayret etmişler. Bir alışveriş yaptığı zaman eğer burada bir şüphesi, varsa infak etmişler. Eskiden de böyle zamanımızda da bir arkadaşın hatırlıyorum nakletmişlerdi. Demir ticareti yapan bir arkadaş. Belli zamanlarda efendim tartıyı kontrol ediyorlar. Kontrol etmişler ki tartı %10 eksik tartıyor. Yani bir ton tartan tarttığı zaman aslında 900 kilo. Bunu anlayınca eyvah telaşlanmışlar. Bir önceki Kantarı ayarlama tarihinden itibaren faturalarını çıkartmışlar. Kimlere demir sattılarsa 110 eksik bunlara efendim verilmiştir, öyle tartılmıştır diye efendim hepsinin yüzde 10 paralarını iade etmişler. Neden? Haramdan korkuyor. Haramı yememeye çalışıyor ve kazancının temiz olmasına dikkat ediyor. Bizim de efendim bunu böyle yapmamız lazım. Burada bir de infak sözü var. İnfak yani nafaka olarak, hayır sadaka olarak vermek demek. Yani e, malını infak edecek, harcayacak insan ama helalinden kazanacak bir de günaha harcamayacak. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben bu parayı kazandım, istediğim gibi harcarım. Kim karışır benim keyfime diye çıkartıyor cüzdanını, olmadık yerlere paralarını saçıyor. Buna da hakkı yoktur. Yani kazancı helalinden kazanacak, harama da harcayamaz. Harcadığı zaman oradan da harcamadan dolayı da günahlara girebilir, buna da dikkat etmesi lazım. Sonra devam ediyor efendimiz bu hadisi şerifinde nasihatlerine, işaretlerine, tevazu göstermeyi söylüyor, efendim nefsini efendim zapturat altına almayı söylüyor, malını haram olan yere sarf etmemeyi, helale sarf etmeyi söylüyor. Sonra ve rahime ehle zülli ve Bir de Böyle miskin olan, zelil olan, zayıf olan, fakir olan, yoksul olan kimselere de acıyan bir kimse olacak. Ne mutlu böyle e, zelil ve miskin kimselere acıyana diyor. Tabii yani bu acıma iki türlü olur. Bir bunlar da Allah'ın kulu. efendim. Aslında onun benim ondan, onun benden bir farkı yok. Belki o Allah'a güzel ibadet ediyorsa benden de iyi bir kimse olabilir diyecek. Efendim onun böyle iyi bir kul olmasına rağmen öyle acıklı bir durumda olmasına acıyacak. Bu bir duygu olarak yani bir acıma şekli. İkincisi de yani bu zelil ve miskin kimseler, yoksul kimselere acıyacak. Kesesinin ağzını açacak, yardım edecek yani onları o zilletten, o zelillikten, o miskinlikten, o fakirlikten kurtaracak efendim hayır hasenat yapacak, sadaka verecek. Efendim ev verecek yiyecek verecek, yiyecek verecek çoluk çocuğuna bakacak böylece e, yani acımasını fiilen mümkünse gösterecek biliyorsunuz e, İslam'da böyle e, hayır hasenat yapmak e, çok önemli tabi bunda da önce akrabasının yakınlarını gözetmesi lazım insanın böyle etrafına bakıp kendi yakınlarına öncelikle bu hayır hasenatı yapması lazım buna da sılayı rahim diyoruz yani akrabası olan aralarında karabet olan kimselere efendim, ilgisini devam ettirmek. Bu sadece ziyaret ile devam ettirmek, merhaba demek efendim değil. Aynı zamanda yani kesenin ağzını açıp da o fakirse ona maddi bakımdan da destek olmak manası. Sonra e, bunları da söyle, söylüyor Efendimiz. Demek ki ve halete ehlel fıkı vel hikme şeylere acıyacak, selil ve miskin kimselere acıyacak, yardımcı olacak ve halata ehlel fıkhı ve hikme fıkıh ehliyle, hikmet ehliyle düşüp kalkacak, onlarla dostluk edecek onların meclisine gidecek evet, ehli fıkıh ne demek? dinde anlayışı sağlam ve derin olan kimse demek yani ayetleri biliyor hadisleri biliyor, dinin ruhunu kavramış, efendim dinin emirlerinin yasaklarının ne sebeple indiği hakkında ...derin bir sezgiye ve sağlam bir anlayışa sahip. Fıkıh budur. İşte bu fıkıh insanda nasıl hasıl olur? Tabi ayetleri, hadisleri öğrenmekle, efendim ilmi fıkhı öğrenmekle olur. Ondan sonra kişi artık anlayışı, sezgisi kuvvetli, derinleşmiş, efendim sezgisi kuvvetli bir insan haline gelir. Bunlarla düşüp kalkacak insan. Neden? Çünkü bunlar dini iyi biliyor. Bir de ehli hikmet ile düşüp kalacak... Hikmet ne demek? Bir şeyi yerli yerinde yapmak demek. Yani iki manaya geliyor. Bir, hakimane yapmak, bilgece yapmak. İki, muhkem yapmak yani sağlam yapmak. Yanlışsız, sapasağlam, çürüksüz yapmak manasına geliyor. Binaenaleyh ehli hikmet de yaptığı her işi bilgece, hakimane, yerli yerince usulüne uygun olarak ve sağlam bir şekilde yapan kimse demek oluyor. Bu hikmet yani yaptığı işi güzel yapmak çok güzel bir vasıftır. Kıymetli bir vasıftır. Bunu Allah Peygamber Efendimiz'e vermiş. Sevgili kullarına vermiş. Ve kime vermişse ona çok büyük bir ikramda bulunmuş demektir. Ve ben yüter hikmete fakat ütüye hayran kesira. Ne güzel adam ki oturuşu, kalkışı, sözü, sohbeti, işi, gücü, her şeyi yerli yerinde. Hepsi hakimane, hepsi sağlam. Hiç çürük işi yok. İşte böyle insanlarla düşüp kalkması lazım. Ne mutlu böyle zelil ve miskin kimselere acıyan ve böyle dinde anlayışı derin bilge ve hakim her işi sağlam olan kimselerle düşüp kalkıp ahba ahbaplık eden kimseye diye bize bunları işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Yani sosyal hayatımız nasıl olacak? Sosyal hayatımız fakirlerden kopmak tarzında olmayacak. Fakirlerle ilgimiz olacak. Nasıl ilgimiz olacak? Haline hatırlını soracağız, yardımcı olacağız, hastasını tedavi edeceğiz, eğer maddi ihtiyaçlarını karşılayacağız vesaire. Çocuk çocuğuna göz kulak olacağız. Böylece bir insani vazife yapmış olacağız. İkinci sosyal vazifemiz ne? İrfan irfan erbabıyla düşüp kalkacağız. Arkadaşlarımızı seçeceğiz. Dostluk, ahbaplık yaptığımız insanların ehli fıkıh olmasını, ehli hikmet olmasını efendim, ön planda tutacağız. Herkesle gelişi güzel, ahbaplık, arkadaşlık yapmak insanı kötü arkadaşlar edinmeye götürür. Kötü arkadaşlar edindiği zaman da kötü arkadaşlar da insanı günaha götürür, cehenneme götürür. Onun için mutlaka dini iyi bilen ve işleri sağlam olan Dürüst olan, safa sağlam, her temiz, pırıl pırıl insanlarla tanışıp ahbaplık etmek, onların dostu olmak, onlarla ziyaretleşmek lazım. Bu da çok önemli bir noktadır sevgili dinleyiciler. Buna çok dikkat edin. Gelişi güzel herkesle dostluk yapmak önemli değil. Hatta kötü insanlarla dostluğu kesmek lazım. Ama iyi insanlarla dostluk kurmak için elinden gelen gayreti de efendim göstermeli. Elinden gelen dikkati ve ihtimamı, itinayı sarf etmeli insan. İyi insanları bulduğu zaman onunla tanışmalı. Efendim onların yanından, meclisinden ayrılmamalı. Çünkü onlardan öğrenince çok şeyler vardır. Ve onlar kendisinin iyi bir Müslüman olmasına yardımcı olurlar. Hem bilgi bakımından yardımcı olurlar hem de Bildiklerini uygulama bakımından örnek olurlar, yardımcı olurlar, destek olurlar. O bakımdan bir vazifemizde neymiş? Ehli fıkıh ve ehli hikmetle dost olup düşüp kalkmak. Hayatımızı onların, onlarla beraber geçirmek olacak. Bunu tavsiye ediyor Efendimiz. Ne mutlu bunlarla düşüp kalkanlara diye. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Keşke bunları iyice defterinize yazsanız. Belki banda alıyorsunuz. O da bir yazma demek, kayıt demektir. Hatınızda tutarsanız, başkalarına da söylerseniz ve bu prensipleri kendi hayatınızda uygularsanız asıl murat da uygulamak. Yani bunlara göre hareket etmek. Tuğba limen zelle efendim, nefsuhu. Tabi burada zelle nefsuhu diye yazılmış hadis-i şerifte. Nefs mühennes olduğu için zellet olması lazımdı veyahut zelle fiili ezelle. Olması lazımdı. Yani nefsini zelil edene ne mutlu. Tuğba limen zelle nefsu, nefsehu ezelle nefsehu gibi bir mana olması uygun olurdu. Ve tabi kesbuhu ve salvet serüvetuhu ve kerümet alaniyetuhu ve azzele anin nasi şerruhu. Bunları sıralamış. Bunların her büyüsü ayrı bir vaaz konusu. Çok güzel şeyler. Heyecanlanıyorum. Efendim Ne mutlu nefsini hor ve zelil edene. Efendim, veyahut nefsi horlaş, horlanmış, islah olmuş, böyle kabarıklığı, küstahlığı kalmamış kimseye. Ne mutlu. Nefsi islah olunca tabi böyle haddini bilir, efendim boynunu büker, teslim olur. Ne mutlu öyle insana. Ve tâbe kesbuhu, kazancı helal olan, tayyip olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Evet kazancımızın helal olması çok önemli diye biliyoruz. Efendimiz de ne mutlu öyle kimseye diyor. Ve saluhat Sevi yani içi gizlisi kalbi, göğsü içi salih olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Tabi insanlar dışlarını süslüyorlar, taranıyorlar, boyanıyorlar, tıraş oluyorlar, berbere gidiyorlar, güzellik salonlarına gidiyorlar, takıp takıştırıyorlar, sürüp sürüştürüyorlar, giyinip kuşanıyorlar, en güzel elbiseleri giyiyorlar. Bunların hepsi nedir? Dışı süslemedir. Peygamber Efendimiz dışı süslü olana ne mutlu demiyor. İçi güzel olana, hoş olana, salih olana, iyi olana ne mutlu diyor. Ne mutlu içi iyi olan kimseye diyor. İşte içimizin terbiyesi çok daha önemli. Dışımızı terbiye, temizlemek için, görünüşümüzü güzelleştirmek için neler yapıyoruz? Yıkanıyoruz, berbere gidiyoruz taranıyoruz, güzel kokular sürüyoruz, güzel elbiseler giyiyoruz, ütü yapıyoruz, ayakkabılarımızı boyuyoruz. Bunların çeşitleri efendim, hepsi dışı süslemek için. Evli dünya dışı süsler. Evet dış önemsiz değildir ama asıl önemli olan insanın içinin temizliğidir. Tasavvuf erbabından, büyüklerimizden biri de diyor ki insanın içinde kötülükler olduğu zaman dışının Temizlenmesi fayda da etmez. Abdest de fayda etmez diyor. Hatta bir efendim şişenin içine içkiyi koysalar, ağzını kapatsalar, efendim suyun kenarına, denizin yanına götürseler, dışını 10 yıl yıkasalar, içinde o içki murdar, pis şey olduğu için, içi pisdir. dışının temizliği o şişeyi temiz yapmaz diyorlar. Biz de içimizin temiz olmasına dikkat edeceğiz. İçin temizliği nasıl olur? Bir, niyetin temizliği. Yani hep güzel şeylere niyet edeceğiz. İç temizliğinin birisi bu. İkincisi içimizde güzel ahlak olacak. Güzel duygular olacak. Yani merhamet gibi, efendim sevgi gibi, büyüklere saygı gibi, vefa gibi, efendim cömertlik gibi, hizmet gibi, efendim merhamet gibi güzel duygular olması, çirkin duyguların olmaması, iyi fikirlerin olması, kötü fikirlerin olmaması. Ve kerûmet alâ niyetuhu yani zahiri, dış görünüşü, alâniyesi de asil olan insana ne mutlu. Demek ki dinimiz birinciyi önce söylüyor iç temizliğini ama dışı da e, efendim, ihmal etmiyor ve onu kerümet diye beyan ediyor. Kerümet alâniyetuhu yani zahiri de asil olan kimseye ne mutlu diyor. Yani süslü olan demiyor da. Asil olan kimseye ne mutlu diyor, güzel olan kimseye ne mutlu. Burada kerme fiilinin kullanılması önemli. Yani e, süs ve zinetten ziyade insanın asıl zahirinin asil olması lazım efendim. O o daha önemli. Onu anlıyoruz. Ve azâsi şerru ve insanlardan şerrini e, efendim uzak edene, def edene ne mutlu. Tabi. Ee, yani buradan maksat ne? İnsanlara kötülük yapmayana ne mutlu demek oluyor. Demek ki ne mutlu şu kimseye ki efendim nefsini hor etmiş, zapturaptı altına almıştır, kazancı temizdir, içi paktır, dışı asildir ve insanlara zararı, kötülüğü dokunmuyor diye bu güzel vasıfları sıralıyor. Bunları hatırınıza tutun ve uygulayın. Sevgili dinleyiciler, son cümleye geldik. Bu uzun hadis-i şerifin içinde hazineler var. Çok güzel nasihatler var. En son cümlesinde söylüyorum. Tuva limen amile bi ilmihi ve enfekal fadla min malihi ve emsekal fadla min kavlihi. Çok sanatkârane, edebi sanatlarla dolu güzel bir cümleyle hadis-i şerif sona eriyor. Sevgili akadir ne mutlu diyor gene efendimiz burada bu hadis-i şerifin içinde birkaç defa ne mutlu şöyle yapana, ne mutlu böyle yapana diye saymış. En son Tuğba, ne mutlu limen amile bi ilmihi bildiğiyle, ilmiyle amil olana ne mutlu. Evet, biz Müslümanlar duyduğumuzu, bildiğimizi uygulayacağız. Öyle içeride, kafada bilgi olarak kalıp, işimize aksetmezse, fiiliyatımızda da görünmezse kıymeti yok. İlmiyle amil olmak çok önemli. Ne mutlu bildiğiyle amel edene güzel şeyleri biliyor, yapıyor. Kötü şeyleri biliyor, onlardan da sakınıyor. Kötü şeyleri de bilmek lazım. Onun için denmiş ki: "Menlem ya'refi yaka fi. Kötülüğü bilmeyen işine düşer kötülüğü. Kötülüğü de Müslüman bilir, yapmamak için bilir. Yani bu kötüdür, o halde bunu yapmayayım diyebilir. İlmiyle amil olmak böyle. Bildiği iyi şeyleri yapacak, bildiği kötü şeyleri kötü olduğunu bildiği şeylerde yapmamak hususunda azimli, dikkatli olacak. Her fiili hoş olacak, olumlu müsbet olacak. Ve enfakal fazla min malihi, malından fazla olanını infak edene namutluğu. Evet, malımız var. Bize yetiyor. Fazlası da var. Tamam, fazlasıyla Müslümanlara infakta bulunacağız. çevremdeki bütün bu camiler, sebiller, yollar, köprüler hep eski büyük adamların Varlıklarının, mallarının fazlalığıyla yapılmıştır. Onlar harcamışlar. çevremizde bir sürü hayratu hasenatı hazır buluyoruz. Kesme taştan yapılmış muhteşem binalar, abidevi eserler, hayratu hasenat. Neden yapmışlar bunları? Sevap diye yapmışlar. Kendi mallarından yapmışlar ve bizlere hizmet için asırlardır efendim ayakta duruyor bu binalar. Ve emsak alfadla bin Yani evet malının fazlasını infak edecek, harcayacak. Ama emsaka'l fabla bin kavlihi Sözünün fazlasını ne yapacak? Tutacak Burada bir güzel şey sergiliyor Edebi sanat sergiliyor Peygamber Efendimiz. Malını fazlasını harcalayacak ama harcayacak infak edecek ama sözünün fazlasını da tutacak. Evet. İslam'da çok konuşmamak konuştuğu zaman güzel konuşmak efendim e, gereksiz konuşmamak Mala yani, yani gereksiz konuşmamak çok önemlidir. Ve sükut ibadettir. Onun için Müslüman biraz sükuti görünen bir insandır. Yani lüzumsuz konuşmaz. Gerektiği zaman konuşur. Konuştuğu zaman hakkı söyler. Batılı söylemez. Hakkı yerine getirmek için söyler. Fazla da konuşmaz. Az konuşur, öz konuşur. Peygamber Efendimiz gibi. Peygamber Efendimiz kısa konuşurdu. Ve kısa konuşmasıyla Efendim maksadını çok güzel cümlelerle tane tane anlatırdı. Birkaç defa tekrar ettiği de olurdu cümleleri anlaşılsın diye. Ben de onun için hadisin şerifi böyle döne döne anlatıyorum ki... Kaçıranlar o tarafını da anlasın, tekrar tekrar söylemek suretiyle kafasına iyice yerlesin diye düşünüyorum. Evet, bu hadisi şerif çok çok güzel bir hadis şerif. Bunu çocuk çocuğumuzla müzakere edersek, onlara öğretirsek, kendimiz öğrenirsek ve hayatımızı bu hadis şerifteki efendim bildiklere göre geçirirsek çok iyi bir Müslüman olacağız. Ne mutlu şöyle yapana diyor Peygamber Efendimiz şöyle yapana böyle yapana. Ne mutlu dediği kimselerden olacağız. Ne hoş o kimse. ...dediği kimselerden olacağız... ...Peygamber Efendimizin. Allah bizi... ...Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini... ...derin bir anlayışla... ...anlayanlardan, sevenlerden... ...kavrayanlardan eylesin. Bildiğimizi... efendim ...anladığımızı da... ...ihlas ile uygulayanlardan eylesin. İçimiz temiz olsun... ...dışımız asil olsun... Efendim sözümüz güzel olsun, kafi miktarda olsun, fazla olmasın, bıktırıcı olmasın, malımızın fazlasıyla hayrat ve hasenat yapalım. Efendim kazancımız helal kazanç olsun, insanlara zararımız dokunmasın, konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar ehli fıkıh ve ehli hikmet olsun, soylu, alim, fazıl, temiz, asaletli kimseler olsun ama böyle fakir yoksul kimselere de acıyıp onlara da efendim e, ilgi gösterip onlara da iyilik yapalım. Efendim kazandığımız malımızla hayratu hasenat yapalım. Allah için böyle aşırı olmamak şekliyle dengeli bir tarzda tevazu gösterelim. Efendim kendimize bir kusur olmadığı halde bir tevazu olalım. Efendim nefsimizi de herhangi bir şey kusur olmadığı halde sattırakta altına alalım. Hayatın fani olduğunu bilelim. Kendi ayıplarımızla meşgul olup kendimizi geliştirmeye, düzeltmeye çalışalım. Kendisini düzeltmeyen başkasını hiç düzeltemez. Bilelim ki bu dünyada ebedi kalmayacağız. Efendim biz başkalarının miraslarını yiyip onlara dua ettiğimiz gibi biz de ahirete göçeceğiz. Bizim miraslarımızı başkaları yiyecek. Onun için elimizdeyken hayır hasenat yapalım. Efendim ölümün hak olduğunu bir gün bize de geleceğini bilelim. Allah'ın bize bir takım emirler Efendim gönderdiğini peygamberlerle, kitaplarla, Kur'an-ı Kerimle ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnet-i seniyyesiyle sorumlu ve yükümlü olduğumuzu bilelim. Kur'an'ı öğrenelim, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenelim. Ömrümüzü güzel geçirip Rabbimiz'in huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak yüzü ak, annaçık varalım. Rabbimiz bizi rahmetine gark eylesin, rıdvan-ı ekberine vasıl eylesin, Habibi Edibine, Firdevsi Adası'nda komşu eylesin, cemaliyle bir şeref eylesin. Aziz ve sevgili akademisyenlerim, dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatım.